カルディスティン・ハルデス・バシンダー・ボー・オクドモズ・アラプト・メット・ニーレ・ウトゥトゥトゥ・ハジョー・ランフ・ピリン・アン・ボードワイエ・アロハ・ソルアレイ・サラト・ウォッサラム・ Cuma günü veya bayramda veya herhangi bir vasıtle ile hutbe verdiği zaman okurdu veya bir sohbet esnasında ne yapardı Allah nasip etti bunu okuduğu için biz de onun sünneti olarak ne yapıyoruz her dersimizin başında inşaallah bu hutbetül haciyi okumaya çalışıyoruz bir çoğunuzda eminim dinleyerek bunu ezberlemiştir Allah hepimize hayır versin. Kardeşlerim üzerinde olduğumuz İmam Bukhari rahimahullah'ın ahlak hadislerini bir araya getirdiği El-Edebül Mufret adlı kitabımıza ahlak hadislerini okumaya ve şerh etmeye devam ediyoruz. Bugün、e, nemmamcılıkla alakalı rivayetler var.、E, 322 numaralı rivayetimiz. Evet. Dedikoducu laf taşıyan kimse. Evet. Hemmam Radyanat'ta rivayet edilmiştir. どうして İnsan bu hadisleri bilsen ve hakikaten bu hadislerle amel etmeye çalışsa, hakikaten toplum olarak kardeşlerim, sahabenin yaşadığı o toplumu yakalamak inanın içten bile değildir. Nemmam nedir? Aslında konu başlığı nemmamcılık. Rivayette ise Allah Azze ve Celle aleyhisselatü vesselam, qattat kelimesini kullanıyor. Buradaki fark ise şimdi önce nemmam açıklayalım. Nemmamcılık nedir? Aslında Türkçe'de nemmamcılık olarak geçmiş. Aslında bir yere bir bakıma、e, ne diyorlar ana? Zamba、e, ne yapmak?、E, gambazlamak. Gambazlamak. Değil mi? Gambazlama. Bu da nemmamcılık. Kardeşlerim, nemmamcılık insanların arasını bozmak için, ifsalet etmek için. Lafl taşımayaya nemmancılık denir. Hadiste geçen kattat ise kelim iki rivayette var, kattat ve nemmam. İkisi arasındaki fark ise nemmancılık yapan adam şu anda aynı bizim yüz yüze olduğumuz gibi aynı mecliste hazır olup o sözü direk o kişinin ağzından duyup başkasına ara bozmak için bozgunculuk için laf taşıır. Kattat ise bir vesile ile ve oradaki insanların haberi olmadan kulak misafiri olur, kulak hırsızlığı yapar veya ne bileyim ortamı dinler veya telefonu dinletiril veya bir, bir şekilde teknolojiyi de kullanarak ne yapar, ortamı dinler ve ondan sonra insanların arasını bozmak için ne yapar, laf taşıır. Fark anladık mı kardeşler? İkisi de sonuçta laf taşımaktır, insanların arasını bozmak içindir. Yani ne demekti? Falanca senin hakkında şöyle şöyle diyor veya falanca senin hakkında böyle böyle söyledi diyerek ne yapmaktır? Ara bozuculuk yapmaktır. Şimdi kardeşlerim, peki bu durumda insan ne yapması gerekir? Yaşadığımız toplumda oturuyoruz, birilerine ziyarete gidiyoruz veya sırf laf taşımak için yanımıza gelen insanlar var. Bir Müslüman olarak bu rivayeti de öğrendikten sonra ne diyor Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem? Nammam cennete giremez. Bu rivayeti de öğrendikten sonra bir Müslüman olarak bizim laf taşımaya karşı hem kendimiz veya başkası tutumumuz ne olması lazım? Yani birisi size dedi ki ya falanca senin hakkında şöyle şöyle şöyle diyor, diyerek aranı bozmaya çalışıyor. Bizim tavrımız ne olacak? Kardeşlerim, alimlerden bir tanesi diyor ki, eğer sizi size birisi gelir, laf söylerse, laf taşırsa, nem mamcılık yaparsa, ona şunu deyin diyor. Şeytan bu lafi bana getirecek, getirecek senden başka bir elçi bulamadı mı? Alimin sözünü anladınız mı kardeşler? Diyor ki, deyin ki ona, şeytan bu lafi getirecek, yani senden başka bir elçi bulamadı mı? Yani elçi olarak şeytan seni mi gönderdi? Peki kardeşlerim, alimlerimiz, Allah onlardan razı olsun. Eğer bir tanesi bize bu şekilde yani falan ise sıf arabu bozmak için, arabu bozmak için, bozgunculuk için, ifsat için laf getirilse, altı tane şart getirmişler kardeşlerim. Birincisi diyorlar ki sakın olak ediyor o laf getiren adamın sözünü tasdik etmeyin, doğrulamayın, inanmayın. Çünkü diyor, fasığın diyor şahitliği geçersizdir diyor, diyorlar. Hani diyor ya, fasık size bir haber getirdi ne yapın? Araştırın. Onun şahitliğini kesinlikle kabul etmeyin diyor. Onun getirdiği nemamcılık yapan sırf aranızı bozmak için nemamcılık yapan bir adamın sözünü tasdik etmeyin diyor. Çünkü fasıh, fasık bir kimsenin şahitliği geçersizdir. Birincisi. İkincisi, onu bundan ne yapması gerekir? sakındırması gerekir ve bunun tehlikelisini anlatması ve ona nasihat da bulunması gerekir. Hemen sen nemmacısın, sen cehmete giremezsin şu ki değil kardeşler. Dinimizde olduğu gibi nedir? Güzel bir söz ne? Onu bundan yasaklamalı. Bu tür rivayetleri güzel bir dinle anlatmalı. Yaptığı işin nemmacılık olduğunu ve Allah Rasulullah Aleyhisselatü Vesselamı bunu yasakladığını anlatması gerekir ve dinimizi. Üçüncüsü ona Allah için Ne yapması öfkelenmesi gerekir. Çünkü bizim sevgimiz ne için kardeşlerim? Allah için severiz. Allah için ne yaparız? Buğuz ederiz ve Allah Hazire ve Celle'nin bu işi yani iyi karşılamadığını, bundan hoşlaşmadığını ne yapmamız gerekir? Belli etmemiz gerekir. Ve yine laf eden insandan yani diyor ya falanca senin hakkında şöyle şöyle dedi. Ne yapması gerekir? hüsnü zanla bulunması gerekir. Bunu anladınız mı kardeşlerim? Geliyor şimdi diyor ki işte falanca hocam senin hakkında şöyle şöyle diyor. Sen de diyeceksin ki hüsnü zanla. Ya dememiştir. Belki sen yanlış anladın. Belki öfkeliydi. Belki şöyleydi. Belki böyleydi. Ne yapacaksınız? Hüsnü zan besleyeceksiniz. Müslümanın her <gülüyor> işinde bu olması gerekmez mi kardeşlerim? Suizan nedir? Kötü düşünmek. Vay yapmıştır. Vay etmiştir. Zaten falanca günde bana böyle ters baktı veya bana laf söyledi. Yapmıştır siz deyip daha fazla söylerseniz ortada ne kardeşlik kalır, ne İslam kalır, ne din kalır kardeşlerim. O yüzden ne yapacaksınız? O kardeşinize göre yani falanca senin hakkında böyle böyle dedi, hisni zam besleyeceksiniz. Ya belki sen yanlış anladın. Belki dememiştir. İçinizde ne yapacaksınız? Ona karşı hemen bir kin nefret oluşturmayacaksınız. Ve yine kardeşlerim bu laf geldiği zaman size birisi laf getirdiği zaman hemen o lafın arkasına düşüp onu araştırmayacaksınız. Çünkü Allah ne diyor? وَلَا <gülüyor> تَجَسَّسُوا Sakın onu ne yapmayın? Araştırmayın. Ya acaba hakikaten dedi mi demedi mi şudur budur hemen onun araştırmasına ne yapmayacaksınız? Gitmeyeceksiniz. Ve yine Kendisi hakkında razı olmadığı bir şeyi başkası hakkında da ne yapmayacak, razı olmayacak ve nasıl ki bir başkasının laf getirmesi kendisinin hoşuna gitmiyorsa aynı şekilde kendisi de ne yapmayacak, laf götürüp getirmeyecek. Kardeşlerim tabii ki burada eğer bir maslahat varsa, eğer bir ihtiyaç söz konusuysa nedir? bunu söylemekte herhangi bir beis yoktur. Mesela özellikle devlet reisleriyle alakalı veya yöneticilerle alakalı eğer herhangi bir suikast veya ne bileyim cinayettir veya bir savaş、e, takdirdir şudur budur, bu tür şeylerde laf getirmekte herhangi bir sıkıntı yoktur maslahat gereği. Ama sırf bozgunculuk yapmak için, Müslüman kardeşlerin arasını yap, açmak için yapılan her şey nedir? Bunun adı nemmamcılıktır, nemmamdır. Ve Allah Azze ve Celle dinimiz ve Resul Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapmıştır? Kesinlikle yasaklamıştır. Peki rivayette diyor ki kardeşlerim nemmam cennete giremez. Peki bunu nasıl anlayacağız? Hakiki manada mı? Eğer kardeşlerim nemmamcılığı diğer bütün günahlarda olduğu gibi helal görerek ya bu da haram mı olurmuş diyerek, helal görerek bu fiili işlerse, o insan zaten kafir olarak ne yapar? Cehenneme giren asla cennete giremez. İkincisi ise, cennete ilk girenlerle birlikte cennete giremez. Yani olur ki bunun haram olduğunu bildiği halde, inandığı halde, bir günah olarak böyle bir fiilin emmamcılığı yapmış ise, cennete ne yapamaz? İlk girenlerle birlikte cennete giremez. Anlaşıldı mı kardeşler? Cennete giremez derken ki biliyorsunuz daha önce de bu tür rivayetler girdi. Şunu yapan ne yapar mı cennete giremez? Bunu yapan cennete giremez. Eğer o haram bir şeyi helal olarak yapıyorsa ya bu da haram mı olurmuş? Mesela içki içen bir Müslüman içki içebilir mi? İçebilir. Günah mıdır? Evet cezası var mıdır? Vardır hat uygulanır. Ama ya içki de haram mı olurmuş derse o zaman o söz ne yapar? O mukafir, mukafir yapar Allah korusun dünden çıkartır. Evet bunu da bu şekilde ne yapmamız gerekir anlamamız gerekir ve bu kimsede ne yapamaz cennete ilk girenlerle, cümreyle, toplulukla beraber cennete giremez. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet 323 numaralı rivayet. Esma binti Yezid Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etti. Dikkat edin sizin en hayırlı olanlarınızı size bildireyim mi? Sahabe evet haber ver dedi. Peygamber Salallahu Aleyhi Vesellem, sizin en hayırlarınız görüldükleri zaman Allah'ı hatırlatan, Allah'ı hatırlanan kimselerdir. Buyurdu. Hazret Peygamber Salallahu Aleyhi Vesellem yine dikkat edin, sizin en kötülerinizi de size haber vereyim mi? diye sorunca ashab evet haber verdiler. Peygamber Salallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: İnsanlar arasında laf taşıyarak dolaşanlar. Dostların aralarını bozanlar suçsuz, masum kimselere sıkıntı vererek azgınlık yapan kimselerdir. Evet. Allah Resûlü Aleyhisselatü Vesselam müminlere seslenerek diyor ki, ey müminler, sizin en hayırlınızı size haber vereyim mi? Ver ey Allah'ın Resûlü. Allah Resûlü Aleyhisselatü Vesselam görüldükleri zaman yani duruşlarıyla hiyetleriyle, vakarlarıyla veya yüzleriyle kendilerinin Allah'ı hatırlattığı kilcelerdir diyor. Bu nasıl olur kardeşlerim? Şimdi düşünün bir kardeşinizi, bir dostunuzu gördüğünüzde, onun yaklaşık olarak tabi münafık değilse yüz halinden onun o gün öfkeli mi, sinirli mi, yorgun mu, sevinçli mi? gadaplı mı olduğunu anlayabilir misiniz? Hemen bir şey olduğunu anlarsın. Ya kardeş bir şey mi var böyle seni üzgün gördüm. Nedir? Hemen yüzüne ne yapar? Sirayet eder. Yüzünden anlaşılır duruşundan işte oturuşundan kalkışından ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kardeşleri biz diyor onun yüzüne baktığımız zaman onun diyor öfkeli mi sinirli mi yoksa neşeli mi olduğunu anlardık diyor. Ve sahabemin bir sözü var kardeşlerim daha iman etmeden Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselamı görüyor, yüzünü görüyor. Diyor ki Vallahi ben Rasulü Aleyhisselatu Vesselamı gördüm ve onun yüzü diyor yalan söyleyen bir adamın yüzüne benzemiyordu diyor. Yani duruşu, heyeti, yürümesi, oturması, kalkması her şey ile ins ne yapıyor? Allahı hatırlatıyor. Ve oturduğunuz zaman onun ilmi nedir? Buna delil gösteriyor aynı zamanda. Öyle insanlar vardır ki kardeşlerim hemen oturduğunuz zaman ne yaparlar? Size nasihat ederler. Veya siz gidersiniz ona merhamanızı anlatırsınız size yol gösterir. Nedir? O işte en hayırlı sizin en hayırlınızdır diyor Allah Rəsulü Aleyhisselatu Vesselam. Maalesef ki kardeşlerim günümüzde Böyle insanların sayısı ne kadar da azdır. Allah, az, Allah Azze ve Celle bize böyle insanlar nasip etsin inşallah.、Amin. En hayırlısını haber verdikten sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam peki diyor insanların en şerlisini size haber vereyim mi? Ver ey Allah'ın Resulü dediklerinde nedir? Memmamcılık yapanlardır. Yani insanların İnsanların arasını bozmak için laf taşıyanlardır, diyor. Ve, el-mufsidûne beynel ehibbe. İki Allah için birbirini seven iki kimsenin arasını ayıran, arasını bozgunculuk sokan, fitne sokan kimsedir, diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ne kadar tehlikeli değil mi kardeşler? Allah için birbirini seven iki insan ve üçüncü bir şahıs geliyor, tırt laf taşıyarak Doğru veya yalan ne olursa olsun o insanın ne yapıyor? İkisinin arasını ayırmaya çalışıyor. Şeytan maalesef ondan başka ne yapamamış, bir resul elçi bulamamış. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vassalam'ın sizin içinizdeki en şerri kimseler o kimselerde dediği kimselerdir. Allah korusun. Ve yine kardeşlerim Allah. Allah. bozgunculuk yapan. her türlü günahı işleyen ve、e, yine bütün bunlardan uzak duran kimselerden bozgunculuk yapmalarını isteyen kimseler de böyledir, diyor. Yani adam normalde、e, herhangi bir bozgunculuk, ifsat, şunu istemediği halde ne yapar? Onu buna teşvik eder zorlar, diyor. İşte bu, bu tür kimseler de nedir? Anlamadır.、E, Bu ümmet içerisinde en çelik kimselerdir. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet, 324 numaralı ibadetimiz. Çirkin bir söz veya davranış duy da ona yayan kimse. Hazreti Ali rasulullah varın bu şöyle dedi. Çirkin söz söyleyen de ona insanlar arasında yayan kimse günahta eşittir. Evet. Şimdi kardeşlerim, aslında. hadiste、e, gelen kelime El-Fahiş kelimesi. Daha önce de bu、e, kelime geçmişti ve biz de bunu açıklamıştık. Ve burada Fahşâ El-Fahişe kelimesi daha çok、e, Arapçada zina olarak da kullanılmış. Ama genel manasıyla kullanıldığı zaman kötü ve çirkin olan her türlü söz ve davranışın adı Fuhşiyattır kardeşlerim. Yani İnnallah、e, アンルファッシャーイワン・ムンカーヘルトルフォシアトン、メムンカーデンスイヤサクラデルケン、キュウウエチルキン・オランヘルトルソズ・ウェフィーデン、アラスイゼネアバー、ヤサクラジエル・ビルキンセン、フィーリンデェ、デアドラマシンデ、キュウキャプヨーサ、キュウビルキンセセセベアビクトルキャプヨーサ、オキンセドオキュウキンセンンン、キュウニアヨー、イセン、エヘレイキセデネディル、 Günahda eşittir diyor rivayette. Yani öbürü de bu fiili yayanda nedir? O günahda eşittir. Yani birisi zina etmiş, o da o zina fiilini yayıyorsa nedir? Her ikiside o fiilde eşittirler. Yani bugün Allah korusun kardeşlerim、e, basın yayın olsun veya internet olsun hakikaten bu işi bugün ne yapıyorlar? Allah korusun çok iyi yapıyorlar. Bir zaman, biliyorsunuz bir dolmuş olayı oldu, işte bir tecavüz, bir öldürme vesaire vesaire. Allah korusun, kötü bir olay. Adamın bunu çikti, ne dedi biliyor musunuz kardeşlerim? Yıllarca siz yeşil çam filimleriyle, Allah korusun, biz afedersiniz, bir kadına nasıl tecavüz edilir, nasıl kandırılır, nasıl öldürülür, hep insanlara bunu gösterdiniz, bunu anlattınız, bunu işlediniz. İşte diyor, insanlar da bugün onu işlemeye başladılar diyor. よく聞いてみると、あな、yani、ن はあなた ا i とを a っていることを知っている。そして、私はあなたのこと r 知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを y a て a ることを知っていることを知っていること ل 知っていることを知っていることを ا っていることを知っている。 Onları için diyor hem dünyada hem de âhirette ne vardır elin bir azap vardır. Allahu yâlemi ve ân tumla taâlemun. Allah bilir fakat sizler bilmezseniz diyor Allah Azze ve Celle. Nur suresi 19. ayeti kelimesinde. Evet. 325 numaralı rivayet. Şu bey 16. şöyle dediği rivayet edilmiştir. Tahadı arasında şöyle denildi. Çirkin bir söz veya davranışı işitip de onu yayan kimse, günahkarlık bakımından onu ilk ortaya çıkaran kimse gibidir. Evet. Yani böyle bir fiili duyar ve onu da yayar ise nedir? Bu tıpkı o işi başlayan, başlatan kimse gibi günahta aynıdırlar. Yani bu insan kardeşlerim, bir insan... yaptığı işin her zaman için ne yapması gerekir? Sonucunu düşünmesi gerekir. Söylediği sözün sonucunu veya yaptığı fiilin sonucunu ne yapması? Düşünmesi gerekir. Bu söz nereye varır? Nereye gider? Bunun hesabını yapması gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki كَفَا بِالْمَرْءِ اِثْمَا اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ İnsanın diyor her, her duyduğunu konuşması Kişiye yalan olarak yeter diyor. Burada ne yapması gerekir? Duyduğu ne olursa olsun, çenesini tutması, dilini tutması ve onu ortalığa yaymaması gerekir. Evet, 326 numaralı rivayet. Hatadan rivayet edildiğine göre, o yapılan bir zina işini insanlar arasında yayan kişiye de ceza verilmesine uygun görür. Ve sebep olarak da şöyle derdim. Kuşu ahlaksızlığı insanlar arasında yaydırdı. Evet, aynı şekilde kardeşlerim、e, o kimseye bir ibret olması açısından böyle bir cezanın aslında verilmesi genektiğini、e, söylüyor ki Allah Azze ve Celle, faakhadahu Allahu nakeel al akhirati wal ula Allah dür başkasına ibret olması için onu hem dünyada hem de ahirette azabı ile Ee, cezalandırdı. Bazen hakikaten kardeşlerim ibret olması için dinimiz ne yapmıştır?、Cesit、ve caydırıcı olması açısından kesitli hat cezaları uygulamıştır. Bugün düşünün toplumumuzda eğer zina hat safhada yaygınsa içki içimi hat safhada yaygınsa veya hırsızlık hat safhada yaygınsa bunun nedir? Caydırıcı bir cezasının olmamasından dolayıdır. Bugün hırsızı yakalıyorsunuz Adam ön taraftan, ön kapıdan giriyor, arka kapıdan、e, karakolu ne yapıyor? Elini kolunu sallayarak çıkıyor. Niye? Çünkü hiçbir cezası yok. Hiçbir yaptırımı yok. Veya yaşadığımız toplumda zina nedir? Bir suç dahi ne yapılmıyor? Suç olarak dahi görünmüyor. Veya işlenilen bir cinayet nedir? Gerekli şekilde, İslam'a uygun olarak caydırıcı bir şekilde ne yapılmıyor? Cezası verilmiyor. Ama ibretlik olarak eğer insanlara ceza verilseydi İslam'ın şeriatın istediği gibi bugün bu toplumda olduğu gibi ne Allah korusun zina yaygın olurdu, ne hırsızlık ne de adam öldürme bu şekilde yaygın olurdu kardeşler. Evet. Ee, 327. İnsanları çokça ayıplayanlar. Bu <gülüyor> kez ilginiz saad Hazreti Ali'nin şöyle dediğini işittim dedi. Sırt tutmayıp da insanların işledikleri kötülükleri acele edip yayan kimseler olmayın. Çünkü ileride başınıza sıkıntıyı düşürülüyor. Şiddetli uğursuz belalar gelecektir. Bir de ağır ve büyük fitneler gelecektir. Evet. Kardeşlerim, kötülüğü yayma açısından yine bu rivayet de aynı şekilde. Yani yapılan bir kötülüğü, fuhşiyatı, fiili ne yapmayın? yaymada aceleci olmayın diyor sahabe. Ali radıyallahu <gülüyor> anh. Çünkü ileride öyle zaman, öyle fitne zamanları gelecek ki diyor. <gülüyor> ya hamdikallah. Ve o zaman eğer bir kimse aceleyle söylediği işten artık ne yapamayacak? Geri dönemeyecek. Artık söz ağızdan çıktığı zaman o fitne ne yapacak? Büyüdükçe E, büyüyecek. O yüzden eğer、e, her duyduğunun söylemesi veya insanları ayıtlamada acele etmesi nedir?、E, bu şekilde insanları Allah korusun fitneye sebep olacaktır. O yüzden insanların sırlarını araştırmak veya bu şekilde、e, insanların sırlarını ifşa etmek nedir? Fitneye yol açar ki Allah、e, dinimiz bunu ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Kardeşlerim 328 ve 329 numaralı rivayetler zayıf. Onu o şekilde not alın. <gülüyor> evet 330 numaradır rivayet.、E、bu cümleyle <gülüyor> İbnü Zeyhak Arabciallah şu şekilde demiştir: Birbirinize lakap takmayın. Rüçülât Suresi 11. Ayeti. Biz Selamet Oğlu'nun aklında indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi. Bizde iki ismi olmayan kimse yoktu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey fena diye söylemeye başladı. Bizim kabilelerde ise ey Allah'ın elçisi bu adam bu isimle alınmaktan hoşlanmıyor diyorlardı. Evet. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle Hucurat Suresi 11. ayet-i kerimesinde وَلَا تَنَابَزُوا bil-el-kab. Yani kişiye bir başkasının hoşlanmadığı bir lakapla ne yapmasın? Çağırmasın diyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim Selime oğulları、e, ensardan bir、e, kabiledir ki sahabenin dediği gibi bu ayet kendileri haklarında iniyor ki o zaman onların iki veya üç tane isimleri vardı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da Bunu bilmeyerek ne yapıyor? İşte onun lakabıyla hitap ediyor. Ve ondan sonra o bu lakaptan hoşlanmadığı için Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Hucurat suresi 11. ayeti kerimesini indiriyor. Kardeşlerim lakab biliyorsunuz bizim toplumumuzda da kullanılan bir şey. Özellikle köylerde adamın adını söyleseniz ne yapmaz? Bilmez. Ama ne der? İşte falanca adam. veya filanca, işte bu kel olur, topal olur, sağır olur, bu tür、e, lakaplar hep köylerde nedir? Hep mevcuttur. Ve hiç kimse de bundan ne yapmaz? Gocunmaz. Çünkü alışmışlardır. Onlar da buna ne yapmazlar?、E, karşı çıkmazlar. Çünkü başka isimle çağırılsan hiç kimse ona ne yapmaz? Bilmez. Kardeşlerim, lakapın,、e, takmanın, caiz olan ve olmayan tarafları vardır. Şimdi baktığımız zaman, Eğer bir kimse kendisine söylenilen lakaptan hoşlanıyorsa yani bunu inkar etmemişse kel falan deniriz. Adam da bunu inkar etmiyor mesela. Değil mi kardeş? <gülüyor> ama şu var kardeşlerim gülüyoruz ama eğer o kardeşimiz bundan hoşlanmıyorsa sinirleniyorsa bunu söylemek caiz değildir, haramdır kardeşlerim. Ama değilse Hüseyin Hüseyin dediği gibi falanca kel falan O da gülüyor, biz de gülüyoruz. Yani eğer o da hoşlanıyorsa, yani bunların herhangi bir zaten bir kasıt yoksa, bunun herhangi bir şey yoktur kardeşler. Ama söylenen şeyde hoşuna gitmiyorsa, bunu hoşlanmamıyorsa, beğenmiyorsa, bunu söylemek haramdır kardeşlerim. Bir de öyle lakaplar vardır ki, böyle insanı çok aşırı övücü lakaplar vardır ki, bunu da şeriat dinimiz ne yapmıştır? Yasaklamıştır kardeşler. Böyle çok uçurucu, kaçırıcı, böyle aşırı övücü Lakaplar da dinimizce caiz değildir. Eğer hoşlanıyorsa bunda da herhangi bir sıkıntı nedir? Yoktur. Dinimizde bunda herhangi bir şey dememiştir. E.、Evet. 331 numaralı rivayet. El Tikan İkrimenin şöyle dediği işitmiştir: İbn-i Abbas veya İbn-i Ömer arkadaşına yemek hazırlamıştır. Biz de orada iki hizmetçi kadın yanlarında iş görüyordu. O sırada ikisinden bir iş hizmetçiye, ey zina eden kadın dedi. Bunun üzerine arkadaşı, sus bu kadın bu sözünden dolayı sana dünyada iktidar cezası vermezse ahirette ceza verir dedi.、Evet. Diğeri ise, eğer bu kadında bu söylediğim özellik varsa ne dersin dedi. Arkadaşı şöyle cevap verdi. Muhakkak ki Allah çirkin söz söyleyeni ve çirkin söz söylemeye yelteneni sevmez.、Evet. Muhakkak ki Allah çirkin söz söyleyeni ve çirkin söz söylemeye yelteneni sevmez. Sözünü söyleyen İbn Abbas dedi. Evet, kardeşlerim İbn Abbas ile İbn al-Maradıyya Allahumma onu arasında geçen bir hadise ki önlerinde bir cahire var çalışırken bir tanesi ey zani kadın zinayden kadın diye ne yapıyor o kadına hitap ediyor. Müsiver diyor ki yavaş ol diyor. Ee, böyle ne yapma ee, senin diyor dünya da ve ahirette. karşılık göreceğin bir şeyle ona kötü söz söyleme. Peki o onda varsa yine de diyor söyleme. Çünkü Allah ne yapar? Sözünde ve fiilinde kötü olan ve buna yeltenen kimseleri sevmez diyor sahabe İbni Abbas radiyallahu anhum'a. Şimdi kardeşlerim burada eğer bir kimse söylediği sözünde yani iftirasında Eğer doğru değilse o kimseye ne yapılır? Hak cezası uygulanır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her kim bir köleye zina istinadında bulunur ve o kimse de ondan beriyse kıyamet günü nedir? Eğer o kimse o fiili yapmamışsa muhakkak kıyamet günü onun karşılığını görürdür Allah Resulü selam.、Evet. Ve yine kim bir zulümle birisine vurursa muhakkak kıyamet günü ne yapacaktır? Ondan bunun karşılığını görür. Kıssası alınacak diyor Allah Rəsulü aleyhisselatu vesselam ki son sözü söyleyen de evnu Abbas radıyallahu anhumadır. Yani Allah kötü söz söyleyen, kötü fiil yapan ve buna yeltenen kimseden hoşlanmaz diyor Allah Azze ve Celle bundan bundan hoşlanmadığını <gülüyor> haber verir. Evet, üç yüz otuz üç numaralı rivayetimiz. Adına vermek. Otuz iki herhalde aynıydı ki almamış, otuz üç okuyalım. Yani otuz üç, otuz iki zayıf olduğundan değil. Burada ben atladığıma göre büyük ihtimal şeydir, aynasidir. Evet, üç yüz otuz üç. Ebu Bekir'den rivayet edilene göre, Beylenber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bir adamdan söz edildi. Bir kişi de tuttu adamı hayırlarla övür. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi sallam şöyle buyurdu: "Yazık sana, arkadaşının boyunu buldum. Onun kibirle kibirle de ne kelap olmasına sebep oldum." Peygamber sallallahu aleyhi sallam bu sözü birkaç defa tekrar ederek şöyle dedi: "Eğer sizden biriniz mutlata arkadaşını ölecekse ve o dediği şekilde görülüyorsa, şöyle desin: Ben onun şöyle veya şöyle olduğunu zannediyorum." O'nun hesabını görecek olan Allah'tır. Sizden、evet. biriniz Allah'a karşı hiç kimseyi iyilikleriyle överek temize çıkarmaya kalkmasın. Evet. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın meclisinde bir adam övvüyle ve hayırla konuluyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam sana yazık olur diyor, yazık sana. Sen arkadaşının boynunu kırdın diyor. Ve bunu tekrar ediyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Eğer diyor sizden birisi kardeşini illa da övecekse ne yapsın? Ben bildiğim kadarıyla o şöyle şöyledir desin diyor. Ve Allah ona yeter. Sakın diyor sizden biriniz Allah'a karşı hiç kimseyi ne yapmasın? Temize çıkartmasın. Yani Allah'a karşı ölmesin. Çünkü bir insanı biz tanıdığımız kadarıyla, yani dış görünüşüyle ne yaparız? Hüküm veririz. Onu öylece tanırız. Ama sırları bilen, iç dünyayı bilen kimdir? Yalnızca Allah Azze ve Cenab-ı Hak. Biz belki de görünüşte biz öyle zannediyoruz. Bizim hüsnü zanlımız o kişinin iyi olduğuna dair diyor. O yüzden övme ihtiyacı hissediyoruz. Ama siz Allah'a karşı sakın böyle yapmayın. Çünkü O'nun içini bilen Allah'tır. Bunu yapmayın diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kardeşlerim diyor ki kardeşinin boynunu kırdın diyor. Ve burada da nedir? Dininde onun ne türlü bir belaya düşülebileceği için böyle tehlikeli bir söz söylüyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Düşünün birisinin boynu kırıldığı zaman ne olur kardeşlerim? Ölül hayatını kaybeder. İşte birisini de övdiğiniz zaman ne yapar insanda kendini beğenme ve büyüklük meydana gelir ve o şekilde de Allah korusun insan dinini kaybeder kardeşlerim. Yüzüne karşı bakasına mı? Yüzüne karşı. Yüzüne karşı ölmeden. O yüzden、e, nedir? Bu kimse de nedir? O tevazusu gider ve Allah korusun büyüklenmesine sebep olursunuz. Aşırı övüldüğü zaman bu nedir? Allah korusun, insana cennetten cehenneme götürebilir. Çünkü insandaki bir meydana gelir.、E, Arkaplanda arka iki üç tane rivayet var.、E, Seni sorduğunu erdal açıklayacak inşallah. Tamam,、mı? çünkü iki üç tane rivayet arkarkiye övme ile alakalı ve bununla alakalı olarak Allah ﷻ sallallahu aleyhi ve sellem'den övülebileceğine dair de rivayetler var. Bunların arasında nasıl toplayacağız, onu da、e, söyleyelim inşallah. Ve Allah Nasır'ı diyor ki eğer hakikaten yani mecburen yani、e, zorunlu olarak eğer kardeşini övmek istiyorsan de ki bildiğim kadarıyla kardeşim şöyle şöyle sıfatlara sahiptir ne yapabilirsin diye、e, bilirsin ve hiç kimse de ne yapmasın Allah'a karşı birini övmesin, tezkiye、e, etmesin. Çünkü nedir? Bu kendisinin、e, yani gizliyi bilmediği durumlardır. Evet. Devam ediyor rivayetler 334. Ebu Musa'nın Allah'ımdan razı olsun. Şöyle dediği rivayet edilmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir, adamı bir adamın bir adamı övdüğünü ve onu övmek taşırı gittiğini işitti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamı helak ettiniz veya adamın belini kırdınız buyurdu. Evet. Tıpkı biraz önce Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Boynunu kırdınız dediği gibi bu rivayette de ne yapıyor? Onun sırtını kırdınız yani onu öldürdünüz diyor Allah Rasulu Aleyhisselatu Vesselam ve burada bir adamın başka bir rivayette aşırı bir şekilde yani fazlasıyla onu öldürdüğünü duyuyor Allah Rasulu Aleyhisselatu Vesselam ve dediğimiz gibi kardeşlerim bir rivayette Allah Rasulu Aleyhisselatu Vesselam Yüzüne karşı öven birisini diyor ki İyakum mutma duha ve innahu azab hudur. Sakın fazlaca ölmein çünkü o öldürmekdir diyor Allah Resulu Aleyhisselatu Vassalam. Ve bir rivayette de elmadhu azab hudur. Ölmek yarhamu fala nedir? Öldürmekdir, boğazlamaktır diyor Allah Resulu Aleyhisselatu vesselam ve yine kardeşlerim birçok rivayette de yine Muharı ve Müslim'de、e, övülebileceğine dair bazı rivayetler var kardeşte burada da Allah Rasul Aleyhisselatü Vesselam'ın、e, yasakladığına dair rivayetler var bunun arasını ise kardeşlerim bu şekil, şu şekilde e, alimlerimiz e, birleştirmişlerdir kardeşlerin burada yasaklanan nedir övmede Aşrıya gitmektir. Ve eğer insan、e, övüldüğü zaman eğer kendini beğenme veya büyüklenme meydana getirecekse o insanın ne yapılmaması? Övülmemesi gerekir. Ama eğer insanda hakikaten aklı selim bir insansa, oturaklı bir insansa ve、e, övüldüğü zaman o insanı daha çok hayra teşvik edecekse ne yapılabilir? O insan övülemez. bilir. Yani mesela düşünün bir kitap yazıyordur, bir tercüme yapıyordur veya bir hayır yapıyordur, bir yerlere sadaka veriyordur veya bir şeyler yaptırıyordur sadakayı cariye övüldüğü zaman eğer bu işte daha çok böyle kendisine azim gelineceği biliniyorsa ne yapılabilir? Ee, o da övülebilir eğer fitneden korkuluyor ise. Ama aşırı övüldüğü zaman insanın kendisini beğenme veya büyüklenme meydana geliyorsa O insanın da ne yapılmaması gerekir? Övülmemesi gerekir ki bu da onu öldürmektir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Çünkü insanın işlerin sonucuna bakması gerekir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. 335 numaralı rivayet. İbrahim et Teymi babasının şöyle dediğini ruhaya etti. Allah'tan sayı hadis geldi Ramazan'a. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sayı hadis geldi. Gelin mi bunu sordu. Estağfurullah biraz. İbrahim et Teymi babasının şöyle dediğini ruhaya etti. Biz Hazretü Ömer'in yanında otururken bir adam bir adamın izine karşı öldü. Bunun üzerine Hazretü Ömer adamı boğazlayarak öldürdü. Allah da seni öldürsün dedi. Evet aynı şekilde kardeşlerim rivayetlere、e, baktığımız zaman sahabenin de bu konudaki tavrı tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavrı gibi çok net ve sert bir şekilde. Şimdi birisi dese ki Ömer radıyallahu anh gibi birisi cennetle müjdelenmiş gibi birisi müjdelenmiş birisi neden bir sahabeye beddua ediyor? Kardeşlerim eğer birini övmek aşırıya gitmek kardeşinin dinde helakına sebep oluyorsa... アマラディア・ラハン・ホーダー・オキシェベ e ト・アダ・カデシナル・ベット・アッマ a ッカドアロナ・ヤニー・ディレシニュー・オブ・ドゥ・ザ・マン・エル・オキム・セ a ン・ヘラー・クナ・セベット・オラ・ dinimizin yasakladığı bir ö ッ m e d i r O yüzden Ömer r a d ン・ y a l l a h u anhu ne diyor? Kardeşini öldürdün Allah da seni ne yapsın? Öldürsün, helak etsin diye ne yapıyor? Söylüyor. Aslında burada o Ömer'in aşırıya gitmenin hatirliğini yani tehlikesini anlatıyor. Ömer radıyallahu arhu. Evet. 336 numaralı rivayet. Zeyd ibni Esrem'den rivayet edildiğine göre babası şöyle dedi. Hazreti Ömer'i şöyle derken işitti. Radıyallahu arhu. Evet. ölmek öldürmekdir. Muhammed Ma,、evet. sallallahu alahi wasallam demişti ki eğer ölen kişi bu söyledikleri kabul eder ve kibirlerini de ölmekle öldürmüş olur. Evet kardeşlerim. Aynı rivayetler yani hakikatli rivayetler hep arkar karkın arta artına geliyor. Bir rivayette sırtını kırmaktır ki ölüm sebebidir. bir rivayette boynunu kırmaktır ki ölüm sebebidir bir rivayette de onu tamamen boğazlamaktır diyor kardeşlerim rivayette hakikaten tehlikeli neden bunların hepsine baktığımız zaman eğer、e, düşünün gereksiz yere övüldüğü zaman insanda bir kibir bir gurur kendini beğenme meydana gelir ve hakikaten hak ettiği bazı şeyleri ne yapabilir terk edebilir O yüzden adam ne yapar? Dininden olur. O yüzden dinimiz bu şekilde övmeyi ve insanın helakına överek sebep olmayı ne yapmıştır? Yasaklamıştır kardeşlerim. Hani bunu tıpkı şöyle anlayın. Hani bir insana, akıllı bir insana kırk gün deli deseniz adam ne yaparmış? Hakikaten deli olurmuş kardeşlerim. Ve siz de bir insanı aşırı övdüğünüz zaman ne yaparsınız? Hakikaten... Havada uçan olur, işte、e, denizde yürüyen olur, suda yürüyen olur, işte uçmaz uçurur misali Allah korusun ne yapar? Bugün、e, sofilerin yaptığı gibi o、e, şeylerine, şeyhlerine takmaya başlarlar. Çünkü hakikaten bu aşırı övme onlarda fazlasıyla mevcut kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşallah. Öğrendiklerimiz de güzel bir şekilde öğrenip bunlarla amel etmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Bugünkü dersimizde birincisi nemmamcılık, ikincisi kötülüğü yayma, üçüncüsü de nedir? Birisini aşırı övme veya hak etmediği bir şekilde övme yüzüne karşı bunların tehlikesini İnşallah öğrenmiş olduk. Allah Azze ve Celle öğrendiklerimizle amel etme. İnşallah hepimize nasip oylesin kardeşlerim. Hakkat bilip hakkat abi olan, bahtılı da bahtil bilip bahtildan sakınan kullarından eylesin. Allahım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine ulaştıracak her ameli sevmeyi, bizlere nasip oylesin. İnşallah bize hem dünyada iyi nikler, hem ahirette iyilik verip ve bizi cehennem azabından koru. 「あなたの声が聞こえたら」